Havariç, Haricilerin Fırkaları Havariç, Haricilerin Fırkaları 8 Murat, Güç Bidat taifeleri arasında en çok ayrılmaların yaşandığı fırka haricilerdir. Haricilerin sürekli bölünmelerinin nedeni ise önceden sürekli savaş halinde oldukları için inançları hakkında konuşma fırsatı bulamamışlardı. Kendi aralarında meseleleri konuşmaya başladıkları zaman hemen ayrılmaya ve bölünmeye başladılar. Çünkü bunlar cahil olan insanlardı. Hepsi bir konuda kendilerine bir ayeti delil alıyor, diğer ayetleri görmüyorlardı. Doğal olarak konular hakkında konuşmaya başladıkları zaman hariciler birçok kola ayrıldılar ve zaman içerisinde, her kolun içerisinde de bölünmeler oldu. Burada haricilerin bütün fırkalarını ele almak ve onlar hakkında bilgi vermek hem konuyu çok uzatır hem de boş bir çaba olmuş olur. Çünkü bu bilgilerin verilmesi amele yönelik bir fayda sağlamayacaktır. Bununla beraber hariciler hakkındaki malumat ya firak alimlerinin birbirlerinden aktardıkları ya da alimlerin haricilerin davranışlarına bakarak çıkardıkları bilgilerdir. Yani bu bilgiler kesin değil, zan üzere söylenmiş bilgilerdir. Bunun için haricilerin bütün fırkaları yerine ana kollarını ve o kolun içindeki fırkaların sadece isimlerini ve varsa fırkalarla alakalı bilinmesi gereken bilgileri vermek daha faydalı olacaktır. Haricilerin fırkaları hakkında bilgiler iki kaynaktan faydalanarak verilecektir. Fırkalar hakkındaki malumat, ana çatı olarak Şehristani'nin El-Milal ve Nihal kitabından verilecek, daha sonra tafsilatlı bilgi için Bağdadi'nin El-Farku Beynel Firak kitabından alınacaktır. Bunun sebebi ise Şehristani, Bağdadi'den bir asır sonra vefat etmiştir. Bundan dolayı Şehristani'nin yazdığı malumat daha fazla ve daha düzenlidir. Haricilerin grupları ile alakalı ana çatıyı Şehristani şöyle sıralamıştır. Haricileri sekiz ana kola ayırmış ve daha sonra her kolun altında o kolun fırkalarını zikretmiştir. 1. El-Muhakkimetül Ula el muhakimetül Ula Kelime manası birinci hakemciler demektir. Yani tahkim olayında İmam Ali radıyallahu anh ile problem yaşayarak halifeye huruc edenlerdir. Kelime anlamından anlaşılacağı gibi bunlar ilk harici topluluğudur. Birinci hakemciler Ali'ye ayaklandıktan sonra Harura bölgesinde bir araya gelerek kendilerinden birini imam seçtiler. Tarih kaynaklarında o zaman sayılarının 10.000 bin olduğu geçmektedir. İtikatları, haricilerin bu dönemde hem siyasi hem de itikadi olarak neye inandıkları belli değildi. Zaman içerisinde kendi aralarında itikadi meseleleri konuşmaya başlamalarıyla ayrılmalar gerçekleşiyor. 2. Ezarika Ayrılmalardan sonra en güçlü ve sayı olarak en fazla olan fırka Ezarika Fırkasıdır. Ezarika Fırkası, Nafi bin Ezraka bağlıdır. Nafi bin Ezrak'ın diğer haricilere nispeten bir farklılığı vardır. Hariciler topluluğu ilimden nasibini almamış cahil olan insanlardır. Fakat Nafi bin ise ilk dönemlerde ilim talep etmiştir. Nitekim bir dönem İbn Abbas'ın radıyallahu anh derslerine katılmış, hatta İbn Abbas'a çok fazla soru sormasından dolayı İbn Abbas'ı kendisinden nefret ettirmiştir. İtikatları Ezarika ilk olarak murtakib Kebira, büyük günahla tekfir meselesindeki net düşünceleriyle ortaya çıkmıştır. Nafi bin Ezrak'a göre, büyük günah sebebiyle insan kafir olur. Daha sonra bir adım ileri giderek büyük günah işleyenlerin kafir olmasıyla beraber kadınlarının ve çocuklarının da kafir olduğunu ileri sürdü. Üçüncü bir adım olarak harici olup onlarla savaşa katılmayanların da kafir olduğunu söyledi. Çünkü onlara göre bir insan harici olduktan sonra gerçekliğini öğrenmek için imtihan edilmesi gerekir. O da ya onlara hicret etmesi ya da onlarla beraber savaşa katılması ile olur. Aksi takdirde onların yanında bu kişi inancında sağlam olmadığı için kafir olmuştur. Nafi bin Ezrak, Mürtekibül Kebira, büyük günahla tekfir meselesindeki fikirlerini biraz da ilme sahip olduğu için delillendirmeye çalışmıştır. Fakat bununla beraber bu fikirleri beğenmeyen, fakat bununla beraber bu fikirleri beğenmeyen hariciler, Ezarika'dan ayrılmaya başlamışlardır. 3. Necedat Bunlar Necde bin Amr el-Hanefi'ye bağlı olan insanlardır. Bundan dolayı onlar Necedat olarak isimlendirilmiştir. Necedat grubu ilk olarak Nafi bin Ezrak'a biat etmek için yola çıkmış. Daha sonra yolda Nafi bin Ezrak'ın büyük günah hakkındaki fikirlerini öğrenince, biat etmekten vazgeçerek kendilerinden olan Necde bin Amr'a biat etmişlerdir. Böylelikle Necedat grubu ortaya çıkmıştır. İtikatları. Mürtekibül Kebir'a, büyük günahla tekfir meselesinde net bir fikir ileri sürememişlerdir. Bundan dolayı firak alimleri onlara iki görüş nispet etmişlerdir. Birincisi, kendilerinden olmayanları büyük günah sebebiyle tekfir ederler. İkincisi ise, her günah işleyeni değil, günahta ısrar edenleri tekfir ederler. Necedat'a göre fıkhi meselelerde cehalet mazerettir. Yani fıkhi bir konuda biri hata yaptığında ve bilmiyorsa yanlışından dolayı sorumlu olmaz. Bu fikir şu olaydan sonra ortaya çıkıyor. Necde bin Amr el-Hanefi bir gün kendi oğlunun da içerisinde olan bir grubu Seriye'ye gönderiyor. Savaş sonucunda karşı tarafın mallarını ganimet ve kadınlarını esir alarak geri dönüyorlar. Yolda savaşçılar kendi paylarına esir kadınları nikahlıyorlar. Necde bin Amr el-Hanefi'ye geldiklerinde gerekçelerini şöyle izah ediyorlar. Biz ganimet paylarımız yerine kadınları aldık. Şayet ganimet paylarımızdan yetmezse tamamlarız diye düşündük. Bunun üzerine Necedat'tan bir grup karşı çıkıyor ve imamdan izinsiz hareket ettikleri için tekfir edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu arada Necde bin Amr el-Hanefi ya oğlu olduğundan ya da gerçekten böyle inandığından dolayı diyor ki, Fıkhi meselelerde cehalet mazerettir. Necde bin Amr el-Hanefi'nin bu sözü üzerine Necedat'tan ayrılmalar yaşanıyor. 4. Sufriye Sufriye, Ebu Ziya'da bağlı olan insanlardır. Firak alimleri bunlara neden Sufriye ismi verildiğinde farklı görüşler belirtmişlerdir. Bir grup alime göre Suf kelimesi sarılık demektir. Bu insanlar da hariciler arasında en abid olan taifedir. Çok ibadet etmelerinden dolayı yüzleri sararmıştı. Bundan dolayı kendilerine Sufriye denilmiştir. Bazı alimlere göre ise Ebu Ziyad, Rumlar gibi sarı tenli olduğu için bunlara sufriye denilmiştir. İtikadları, Mürtekibül Kebira, büyük günahla tekfir meselesinde sufriye farklı gruplara ayrılmıştır. Bunlar arasında en tuhaf olan fikir şudur. İslam'da hadleri belirlenmiş olan günahları işleyen insanlar tekfir edilmezler. Sadece işledikleri günahın ismini alırlar. Mesela hırsızlık İslam'da hadde belirlenmiş olan bir günahtır. Bundan dolayı hırsızlık yapan sadece sarık, hırsız ismini alır. İslam'da hadleri belirlenmemiş olan günahları işleyen insanlarsa tekfir edilirler. Bir gruba göre her günah işleyen mutlak olarak kafir olur. Başka bir gruba göre ise imam hadi uygulamadığı müddetçe büyük günah işleyenler tekfir edilmezler. İmam haddi uyguladıktan sonra tekfir edilir. 5. Acaride Acaride, Abdülkerim bin Acra'da tabi olan insanlardır. Abdülkerim bin Acra'da biat ettikleri için bunlara Acaride denilmiştir. Acari'de Horasan tarafında yaşayan insanların oluşturduğu bir fırkadır. Acari'de aslı itibariyle haricilerin ana kollarından biri olan Beyhesiye kolundan ayrılmıştır. Daha sonra Acari'de de kendi arasında birçok fırkaya ayrılmıştır. Fırkaları Saltiye, Memuniye, Hamziye, Halefiye, Etrafiye, Şuaybiye, Hazimiye, Altı Sealibe Bunlar Sâlebe bin mişkane uyanlardır. Sealebe fırkası Acaride fırkasından olup bir meselede yaşanan ihtilaftan dolayı Acaride'den ayrılmıştır. Sealebe kendi arasında birçok fırkaya ayrılmıştır. Fırkaları Mâbediye, Ahnesiye, Şeybaniye, Ruşeydiye, Mukramiye, Mamuliye ve Meçhuliye, Bidiye. 7. İbadiye Bunlar Abdullah bin İbad'a müntesip olan insanlardır. Haricilerden günümüze kadar varlıklarını sürdüren tek fırka İbadiye fırkasıdır. Şu anda Amman taraflarında yaşayan ve kendilerine ait kitapları ve internet siteleri vardır. İbadiye her ne kadar çıkış noktası olarak haricilik olsa da günümüzde mutezile itikadını savunmaktadır. Yani İbadiye çıkış itibariyle hariciliktir. Fakat devam ve istikrar itibariyle muteziledir. Bu şekilde İbadiye kendisinde iki tane bidatı toplayan bir gruptur. Haricilerle ibadiyye fırkasını birleştiren fikir, Mu'tezile'deki emri bil maruf, Anil münker anlayışıdır. Çünkü Mu'tezile'nin emri bil maruf anlayışına göre, karşı tarafa kendi doğrularını zorla ve kuvvet gücüyle kabul ettirme vardır. Nitekim Abbasiler döneminde Mu'tezile gücü ele geçirmeye başladıklarında İmam Ahmed'e eziyet etmişlerdir. Hariciler imamın hatalarını huruç yoluyla kuvvet kullanarak ayaklanırlar. Bu iki benzerlikten dolayı ibadiye başlangıç olarak haricilik üzerineyken daha sonra mutezile fikirleri benimsendi. Fırkaları, Hafsiye, Harisiye, Yezidiye, Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Bu yazı Tevhid dergisinin 30. sayısında yayınlanmıştır.